Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Ben stüdyoda bugün Derya Tolgay. Merhaba ben Asu Aksoy. Ve Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la beraber yapıyoruz programı. Konuğumuz var tabii her zamanki gibi. Adaların çok yakinen tanıdığı Büyükelçi Yalım Erak bugün konuğumuz oldu. Hoş geldiniz Yalım Bey. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Merhaba. Çok da teşekkür ederiz. 36 derece sıcakta buralara kadar geldiniz. Ama sizin bilgilere çok ihtiyacımız vardı. Şimdi konuyu açmak üzere. Ama önce sizi bilgilerinizi dinleyicilerimize aktaralım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun oldunuz. Dışişleri Bakanlığındaki kariyeriniz 62'den 2000'e kadar sürdü. New York'ta, Yunanistan'da, Roma'da, Brüksel'de, Notada, e, Washington D.C'de de bulundunuz. Hindistan'da büyükelçilik yaptıktan sonra Mesut Yılmaz'ın başbakanlıkta danışmanlığını takip de Tansu Çiller'e de danışmanlık yaptınız. Dışişleri NATO Genel Müdürlüğü görevini de yürüttünüz ve e, Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı nezdinde de büyükelçilik yaptınız. E, 2000 yılında emekli olduktan sonra da tabi gazete, dergiler, televizyon <gülüyor> girdi hayatınıza. E, makaleler de yazdınız. 2017 yılında Perdeyi Aralarken adlı bir kitabınız. E, Kaleme aldınız ve onu da hatta geçen sene e, tanıtımını yaptınız büyük adada. Şu anda halen Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesiniz. Tabii şeyi de atlamadan geçmeyelim çünkü herkes sizi oradan çok yakından tanıyor. Her gün görüyorduk CNN Türk'te 2000-2016 yılları arasında diplomatik yorumlar yaptınız. Şimdi Büyükada Sayfiyacısınız aynı zamanda ama. Evet kaç yıllık demiştiniz bayağı uzun zamandır. 2000 yılından beri. Evet, 18 yıldır büyük 20 adalar. 20'ye yakın desek işte yuvarlarız. Evet. Ya yani adalar ne kadar şanslı ve ne kadar aslında özgün böyle böyle e, kalitede insanların bir araya geldiği böyle çok ilginç bir şey birleşim değil mi? Öyle inşallah öyle kalır, bozulmaz. Evet. evet. Peki biz yalın beyi niye davet ettik? Onu da birazcık e, açalım. E, şimdi. Geçtiğimiz pazar Barışçın Müzik Vakfı ve Adalar Kent Konseyi ile belediyenin Adalar Belediyesi'nin düzenlediği bir e, konser yapıldı. E, bu konserin ön duyurusu daha öncesinde Heybelada Ruhban Okulu'nda ilan edilmişti. Bu 150 e, müzisyen çocuk e, tarafından e, işte şarkıların söyleneceği ve e, tüm müzik aletlerini de bu çocuklar e, çalıyor. Bu konser e, Barış için Müzik Konseri ismi bu. Ee, ve konserde birkaç gün e, kala öncesine kadar bu Ruhban Okulu'nda yapılacaktı ama daha sonra e, yeri değiştirildi. Pek de kavrayamadığımız bu değişiklik sonunda merak ettik bu Ruhban Okulu kurumu kime aittir, ne dil, bunu en iyi de siz anlatırsınız diye düşündük ve davet ettik. Ben dinleyicilerimiz için çok küçük bir şey e, paylaşmak istiyorum. Barışçı Müzik Vakfı'na e, birazcık bilgisini verelim. Her çocuğun sanata katılım hakkı olduğuna ve bu hakkı erişimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine inanarak e, şu ana kadar 6000'den binden fazla çocuğu ve genci müzikle buluşturan bir vakıf. Aslında bir uluslararası e, hareketti bu öyle değil mi? Yani Venezuela'dan mı çıkmıştı? E... Ee, özellikle kentin çeperlerinde yaşayan fakir öğrencilerin çocukların müziğe erişimini kolaylaştırmak için böyle bir e, teknik aslında çocukları müzik aletlerine hızlıca siz belki biliyorsunuz Yalın Bey. biraz biliyorum ama barış benim çok sevdiğim bir şey çünkü Defne Derneği Başkanı olarak geçtiğimiz 15 gün içinde Leros Adası'nda bir barış buluşması yaptık evet Üstelik de çok böyle katılımcısı sayısını çok olduğu değil mi? Çok ciddi katılım oldu. Bir tür uluslararası festival haline dönüştü. Gelelim Ruhban Okulu'na. Evet, evet. <gülüyor> şimdi Ruhban Okulu, Hebelia'da Ruhban Okulu aslında çok e, kaç yüzyıllık yani, e, bir kurum. E, belki bir tarihini siz anlatarak Çok kısaca söyleyeyim, 1844'te kurulmuş Osmanlı İmparatorluğu zamanında. Bir takım safhalardan geçmiş. Amaç, papaz yetiştirmek. <gülüyor> İlk 7 yıl süreli bir okulken, 1915'te, 1. Dünya Harbi dolayısıyla 3 yıl okul kapalı kalmış. 1918-23 yılları arasında, yani bizim İstiklal Savaşımız sırasında dahi okula çıkmış. Bu arada okulun bir yüksek okul haline getirilmiş. Nasıl getirildi, fiiliyatta ne oldu? Orası pek meçhul. Ee, uzun zaman böyle devam etti. 1970 e, bin, e, sonra bunun statüsü değişti. Tekrar lise seviyesine indi. Daha sonra Atenegoras'ın gayretleriyle e, 1950'li yıllarda yüksekokul haline tekrar geri döndü. 1971 yılında Anayasa Mahkemesi bir karar aldı. Özel üniversitelerin hepsinin teker teker ayrı bir kanunla kurulabileceğine dair. Hal böyle olunca Heybeli Ruhban Okulu'nun da bir benzeri yok. Çünkü özel bir manastır okulu. Heybeli Rupan Okulu kapandı. O tarihten beri çeşitli hükümetler, uluslararası bir takım baskılar da oldu. Bir formül aradılar. Aslında formül bulunabilir iyi niyetle. Niye bulunmasın? Ama bu Yüksek okulun herhangi bir yüksek okul gibi işte tamamiyle YÖK'e bağlanması, atamaların YÖK'ten yapılması falan düşünülmemeli. Bu bir manastır okulu, buna özel bir statüyle yapılabilir. Her hükümet bu konuya iyi niyetle eğildiğini söyledi, ama bir çözüm bulunamadı. Ben hatırlıyorum 1991 yılında Patrik Mesut Yılmaz'ı ziyaretinde ben de vardım. Ben de formüller araştırdım. Hatta benim önerdiğim formüllerden biri ne derece geçerli bilmiyorum. Bir, Amerika'daki üniversitenin şubesi gibi olsun şeklindeydi. Ama bir türlü olmadı. Burada tabii e, hükümetlerin yani hala bütün birçok ülkelerde özellikle Balkanlarda hükümetler azınlıklara... Pek iyi gözle bakmazlar. Ama niye yani bir üniversite gibi düşünülüyor ki e, aslında bir e, dini eğitim veren, bir teoloji eğitimi veren e, üniversite diyemeyiz bunu aslında. Bir dini eğitim kurumu da özel, kurum, özel bir kurum. Özel bir kurum bu. Özel bir kurum. Ve bu eğitimi verirken, Etiyopya'dan, Afrika'nın başka ülkelerinden, Asya'dan öğrenciler de gelirdi. Ee, bu öğrencilerin, yabancı öğrencilerin gelişi 1964 yılında durdurulmuş. Ee, evet, 64 yılında çok şey muhteşem oldu bir kütüphanesi vardır. Yani Türkiye'de yaşayan Rumlara karşı değil mi? 64 yılında öyle, öyle. Ee, yani Kıbrıs meselesi dolayısıyla Yunanistan'la ilişkiler gerginleşince bu ister istemez aslında istenmemesi lazım azınlıklar üzerinde de bir baskı yarattı. Hı. Evet. Yani şimdi aslında Türkiye'de azınlık dediğimiz yani Lozan Anlaşması'yla gayrimüslim topluluklar diye ta, ismi tam da konmayan değil mi? Yani Rum, Yahudi falan diye evet. geçmiyor. Ee, gayrimüslim toplulukların hakları e, düzenlenmiş durumda. Lo Lozan Anlaşması'nın 37 ve 45. maddeler evet. aslında. Niseki, Biraz nite nitekim bunlar e, maddelerden bir tanesi. 40. maddedir. Nitekim Patrikhane Patrick Yunanlılar bu 40. maddede efendim bu tür azınlıklar kendi okullarını kurar kurarlar kendi müesseselerini kurarlar dediği için bu 40. maddeye giriyor diye Türkiye hükümetlerine çok defa müracaatla bulunmuşlardır. Yani bu madde, 40. maddeye dayanaraktan kendi okullarını açabilirler. Açabilirler. Maddesine dayanarak, dayanarak değil mi? Yani bu statünün 1971'e kadar olan statünün yeniden iyiasını hmm. istiyorlar. Aslında e, biraz daha böyle ayrıntılı okunduğunda Heybelada Ruhban Okulu'nun ta 878 yılında e, işte bir manastır evet. olarak kurulduğunu görüyoruz değil mi? Ee, ve e, o manastırın bir kısmı da daha okul olarak da devam etmiş. Zaten manastır o demek galiba Bir Bir tür o demek yani. ama esas kuruluş tarihi, evet. Heveli Ruhban Okulu diye 1844'tür. 1844. Sonra orada böyle bir yüksek ortodoks teoloji okulu evet. adıyla değil mi? 1844'te. Sonra yani hani bu e, Ruhban Okulu'nun nasıl diyelim hani binasıyla bahçesiyle bir kurum tarihi olarak bir bütün olarak baktığımızda e, büyük bir deprem yaşıyor manastır. 1894 İstanbul depreminde baya bir hasar görüyor ve neredeyse yıkılıyor binanın kendisi. Yani ta, galiba büyük ölçüde yıkılıyor. Evet. Ve içinde bir kilisesi de var. Var. E, bu kilise ayakta kalıyor fakat etrafındaki manastır binasının Yeniden yapılması gerekiyor. O dönem ikinci Abdülhamit e, Periklis Fotiadis mimar. E, o dönem yanılmıyorsam buradaki ünlü liselerden birinin e, Zorafyon galiba lisesi. Ya Zorafyon ya Zapyondur. Evet. Bir tanesinin Şimdi e, bir şey söyleyeyim. Bu bina ne varsanız yapın. Bir kültürel mirastır bunu kabul etmek lazım. Müthiş bir kütüphanesi vardır. 120 bin kadar kitap vardır. Ve gezmeye kalkarsanız ki gezmeye açıktır. Hakikaten pırıl pırıldır. Evet. Ve kültürel miras sadece fiziki e, yani hani kitapları, Hayır. binası değil. Tabii ki aynı zamanda... Tarihiyle bir, her şeyiyle bir kültürel dedi, miras. Tabii Ruhlan Okulu olması, Manastır evet. olması ve Osmanlı'dan Devraldığımız Osmanlı'daki bu çok milletli sistemin aslında bir devamı. Şimdi Osmanlı zamanında bu adaların encümenleri bugünkü belediyelerden çok daha yetkiliymiş. Hmm. Ben şimdi ikinci bir kitabı bitirdim aşağı yukarı da basamak yürecek. Orada bunu fark ettim. Adaların tarihleriyle ilgili yazılmış çeşitli kitaplarda günlüklerde inanılmaz ölçüde encümenlerin ağırlığı var. Yerel encümenlerin. Ya yani adalarda bir encümen var, değil mi? Evet, ama bir şey söyleyeyim. Şimdi adaların daima dünya tarafında özel statüsü olması lazım. Adalar herhangi bir kara ilçesi gibi yönetilemez. Bir şey de bilgisini geçmedik, değil mi? Bu açık olduğu dönemde sonuçta bir Türkiye Cumhuriyeti kurumu. E, Tabi. Buradaki öğretmenler nasıl atanıyordu? Ya e bu. vatandaş yani bunlar Rum muydu nereden yani geliyor? Bir kısmı Türkiye'den geliyor bir kısmı dışarıdan geliyor hı. ve bunların ataması tabii yokten yapılmıyor yani bu mümkün değil hı hı. eşyanın tabiatına aykırıdır bu ee, Patrikhanenin bir e, cüzü gibi öyle ol, oluyorduk kaçınılmaz bir şekilde ve tabii bunun bir faydası var Türkiye'de papaz yetiştirmenin. Şimdi Türkiye'de papaz yetişmiyor. Ne oluyor? Selanik, Atina, başka ülkelerde yetişmiş papazları biz ithal ediyoruz. Bugünkü durum bu. Ama bugünkü durum bu. Öncesinde Eşit. normal Türk vatandaşları. Tabii Türk vatandaş. Atanıyorlar. Ve bugünkü durumda başka bir diyor. sıkıntı evet. daha var. Bir sensinotları var Ortodoks Şene göre. İşin e sensinot üyesi olamıyor papaz yetişmeyince. Ne oluyor? Yurt dışından gelen Sensinod'un kurulabilmesi için bir takım insanları biz Türk vatandaşı yapıyoruz. Hmm. Yani ithalat yapıyoruz. Halbuki bu papazlar Türkiye'de yetişse Ayah Kilisesi'ni biliyorsunuz Büyükada'da. E, oradaki papaz Türkçe bile bilmiyor. Evet. Yeni gelenler bilmiyor. Aslında bu okul e, Ortodoks dinindeki en önemli papaz yetiştiren okullardan öyle, birisi hiç, öyle, değil mi? Tabii öyle. Öyledir. Öyledir. İkincisi de galiba e, nerededir? Galiba Selanik galiba evet. çok bu konuda deneyimli ve eskidir Hı -hı. Selanik. Yani şimdi tabii bu okulun çalışamıyor olması yani bu evet. kadar önemli bir dini eğitim kurumunun çalışamıyor olması dünyadaki aslında papazların da şeyini etkiliyor bu Hayır yani evet. bu, burada bir çekince var. Evet. Türk hükümetleri tarafından mı çekinecek bir şey yok. Türkiye a, ruhban okulundan çekinmeyecek kadar büyük bir ülkedir diye düşünmek isterim ben. Evet. Efendim şimdi belki radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Takdim edelim. Konuğumuz emekli büyükelçi Yalım Erap. Şu anda e, Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu konuşuyoruz. Evet. Evet ve ta o zaman yani 1844'ten 1971'e kadar değil mi? E, açık okul ve çok kaç yani bin, bin mezun veriyor. Şimdi en ilgi çekici tarafı benim bu meseleyi incelerken İstiklal Harbi sırasında. Çünkü İstiklal Harbi Yunanlarla savaşta. Bu okul açık kalıyor. Okul açık. Evet. evet. Ve üstelik o dönemde galiba böyle bir beş yıllık yüksek okul statüsüne yükseltirmiş. Evet evet. Şimdi biz a, Patri'n statüsünü de çok tartışırız hı. da unutmayalım Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra patriği Rum cemaatinin lideri olarak ilan etmiş ve Osmanlı Devletinin muhatabı kabul etmiştir yani bu Fatih'in fetvasında var. Evet ne diyor? Rum cemaatinin lideridir. Millet, Rum evet. milletin lideridir. Ve Osmanlı hükümetinin muhatabıdır. Evet. evet. Şimdi adalarda böyle bir e, siz demin söylediğiniz bir kültür mirası varlığımız var. Hmm. Bu hem fiziki binasıyla, kütüphanesiyle hem de Somut olmayan dediğimiz, yani buradaki işte dini kimlikle diyelim, eğitimiyle. Kültürüyle olur ta bu. Ta işte Osmanlı'dan beri gelen böyle bir mirasımız var. Yani kültürel miras deyince sadece fiziki şeyleri düşünmemek lazım. Oranın kültürü, kaybolmakta olan lehçelerin yaşatılması gibi şeyleri de içerir. Yani benim aklıma gelen, şimdi sanatoryum kapalı. Evet. Ben olsam benim elime yetki olsa devletininde orayı çok kültürlü bir kültür merkezi haline getiririm. Veya bir üniversitenin bu alandaki e, ihtisas yaptığı bir parçası haline getiririm. Aslında yetimhane için böyle bir patrikhanenin böyle bir <gülüyor> projesi vardı değil mi? Şöyle yetimhane tabii o ayrı bir yara yani dünyanın ikinci büyük ahşap binası yıkılmak üzere aslında yetimhaneyi restore etmek, restorasyonla izin vermek Türkiye'nin lehine. Yetimhanenin restorasyonu yapılsa, ruhban okulu açılsa, ruhban okula <gülüyor> gelecek bütün öğrenciler yetimhanede de ikamet edebilir. <gülüyor> Bu yetimhane konusunda da kısa bir süre önce Coca-Cola muhtar kentle patikane arasında bir anlaşma olduğu söylendi. Coca-Cola bunu restore edecekti. Sonradan bir takım eller işin içine girdi. Hangi eller bilemiyorum. Ama bu ta 2010 yıllardaydık tabii, evet. değil mi? Baya hmm. oldu. Ve bu proje düştü. Hmm. Ha. Bu proje düştü. Şimdi biz e, yetimhanenin çatısının düşmesini bekliyoruz. Evet. evet, bu Heybeli adayı tabii konuşuyoruz. Demin de söylediğiniz işte ruhban okulu kapalı şu anda. Halk kütüphanesi kapalı. sanatöryum kapalı. Ee, Halki palas kapalı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın müze evi yakın zamana kadar geziliyordu. O da kapalı. Bildiğiniz gibi Heybeliada'da bir müzik okulu açılacaktı. Nikiforos Metaxas, evet. Ee, ve onlar o da, da bir kapalı. Konser yani Heybeliada okulu. kapalı gibi sanki. <Gülüyor> Heybeliada bir çek, askeri okula açıldı. E, evet. Mekanlar açısından. Evet. evet. E, bu... Oysa burada e, yani ruhban okulunda ben gittiğimde kışın e, çok şaşırmıştım. Çünkü sınıflarına da girdiğimde bütün kaloriferler yanıyordu. Pırıl pırıldır hanımefendi. Çok orası. şaşırdım. Yani dedim niye yakıyorsunuz bu kaloriferleri? E, biz Ayakta her bekliyoruz. Yani, Ayakta tutuyorlar. E, şey gelecek ve okulu açılacağını yani, düşünüyoruz. Orasına bakılmasa orası, evet, orası çöker. Bu yetimhane konusu tabii çok bağlantılı aslında. Yetimhaneyi bir Dinler Arası Diyalog Merkezi olarak açmak gibi bir e, proje. Şimdi yetimhane Türkiye bakımından daha feci bir konu. Çünkü e, uzun süre e, patrikanenin statüsü patriğin statüsü yok diye yetimhane verilmedi. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Necat Arseven devlet bakanıyken o bakanlıktan bir yazı gelmişti patrie. Yahu bunun damı akıyor, niye tamir etmiyorsunuz diye uyarıyordu. Aa. Aynı gün belki başka bir daireden de size ne o size ait değildir diye bir yazı gelmişti. Sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidildi ve yetimhane patikaneye verilmesi kararlaştırıldı. Ama bu az geldi bize. Bir de <gülüyor> milyonlarca euro ceza geldi. <gülüyor> Ona da gülüyorum ben. Yani parasız vermek imkanı varken cezalı vermek evet. durumuna düştük. Demin güzel bir şey ifade ettiniz ama adalar aslında... İşte ruhban okuluyla, yetimhanesiyle e, ve mevcut liseleriyle kiliseleriyle. O, yani aslında Ermeni olsun, kiliseleriyle, e, havralarıyla, sinagoglarıyla. Bu çok kültürlü yapının aslında halen yaşayan bir Biz şey, onu tek alanı. kültürlü hale getirme Hı. çabasındayız. Hı. Ben de sizleri takdirle karşılıyorum. Siz de onu çok kültürlü hale getirip UNESCO mirası hali, e, dönüştürmek evet. istiyorsunuz. Allah kolaylık versin. Ben de destekliyorum. Evet bu arada evet, e, Yalım Bey'in desteğini de hemen söyleyelim. İki sene önce başladığımızda bu çalışmalara kendisi de çok destek verdi ve toplantılarımıza da kapı, katılmıştı. Tabii biz konuklarımıza geleneksel sorumuzu soruyoruz. Hali, haliyle size de e, soracağız. Bu dünya mirası dediğimiz adalardaki doğal ve kültürel mirasın anlamı sizin için nedir? Anlamı her şeyden önce o çok mozaiğin muhafazası, çok kültürlüğünün muhafazası, farklılığın muhafazası, binalarıyla, insanlarıyla. Evet ve bu çok kültürlükten bahsettiğimizde de aslında gerçekten neler neler var bu adalarda değil mi? Yani bütün Osmanlı'nın bu mirasının hepsi burada var ve ayakta. Kınalı adada üç tane imparatorun mezarı var hı hı. kimse farkında değil <gülüyor> çok evet. şeyler var esasında yani saymaya kalksak birkaç program lazım edebiyatçıları var yazarları var. sanatçıları ve bütün çizalleri. bu dil farklı dillerde üstelik yazmış hı hı. yazarlar değil mi ee, onların evleri örfler adetler çölleşme sadece toprakla olmuyor kültürle de çölleşebiliyorsunuz evet. en tehlikelisi o Evet. Yani tek kültüre doğru gitmek her zaman insanı kapatıyor. E, tabi kapatır tabi. Esasen ruhban okulu da e, kendini biraz kültür ve sanatla e, etkinliklere e, bahçesinin açarak. kullanımını e, açarak. E, Ama şey. kiliseler Batı'da hep öyledir. Evet, evet. Aslında bu e, yani Batı'daki kiliseler çok fazla kullanılmayarak yani yeni bir rol kendilerine belki tanımlıyorlardı. Ruhban Okulu da aslında bahçesini, kütüphanesini, mekanını e, epey uzun zamandan beri Açık açıyor, tutar. kullandırıyor. E, i̇şte felsefe toplantıları, işte çeşitli... Şey, şey, mesela Profesör Ruhi Ayangil'in e, konserleri de oldu. Türk e, Rum e, sanatçıların Biliyoruz. ortak konserleri oldu. Türk müziği konserleri evet. oldu. Evet. E... Siz güzel özetlediniz. Bu Ruhban Okulu, yetimhane bunların açılarak kendi fonksiyonunu devam adalar kültürel bakımdan canlanır, fiziksel bakımdan canlanır evet ve bu çok kültürlü mirasımızı da yaşatmış oluruz, oluruz. bu da tam da UNESCO'nun aslında dünya miras listesinin ana nasıl diyelim ana fikri doğru, evet, evet. maalesef yine sonuna doğru geliyoruz bir iki küçük e, ekleme yapalım ama bugün e, Büyükelçi Yalım Eralp bizim konuğumuzdu Kendisiyle bir Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir kurumu, Heybela'da Ruhban Okulu'nu konuştuk. Daha sonra tekrar konuşacağız inşallah değil mi? Olur efendim. <gülüyor> evet, şimdi bir de destekçimiz vardı. Sibel Horada Coşkun, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz sosyal mecralarda da Facebook sayfamız var, Dünya Mirası Adaları olarak. Twitter ve Instagram var. Buradan hem konuları, geçmiş konuları da takip edebilirsiniz. Hem de kendi yorumlarınızı da ekleyebilirsiniz. Belki miras... Kültürel ve doğal miras nedir sizin için adalarla ilgili onunla da belki fikir beyan edebilirsiniz. Şimdi haftaya da bir konuğumuz olacak. Önceden vermek istedim bu haberi çünkü ilk defa uluslararası Aquamaster bir yüzme yarışı yapıldı Hebelada su sporlarında ve de burada da çok hoş dostluktan bahsettik seneler önce Burgaz'dan, Heybel'den gidip e, Yunanistan'a yerleşenler e, burada yarış için tekrar geldiler ve eski dostlarıyla beraber yüzdüler. Bu konuyu konuşmak için önümüzdeki hafta hep beraber olacağız. Efendim, tekrar teşekkürler. Şey Haftaya salı buluşmak üzere. Hoşçakalın adalar hepimizin. Evet, teşekkürler Yalın Bey. Bir şey değil efendim.